Duran'ın mahallesinde çok şey duydum, çok şey gördüm. Yoksulun evi uzaktadır, kimseler görmez. Yoksulun sesi kısılmıştır, kimseler duymaz. Yoksulun yüzü soğuktur, kimseler bakmaz. Bakan olsa da başını çevirip gider. Duymayanlar duysun, görmeyenler görsün diye iki tanesini anlatayım. Varın kalbinizle baş başa kalın. Vicdanı olan vicdanını dinlesin. Kiminin lokması boğazında kalsın, kiminin gözyaşı aksın. Kimi de ulan biz daha adamlıktan çıkmadık diyerek yekinip ayağa kalksın. Azdan az çoktan çok bir hayır işlesin. Hikayeler birbirine benziyor. Tozlu, kırık, yıpranmış. Ekranlarda göre göre gazetelerde okuya okuya alıştık sanki. Yüreğimiz nasır tuttu. Biri yoksulluktan bahsedecek olsa suratımız buruşuyor dinlemek istemiyoruz. Yine de şu kadının sesine kulak verin. Eğer içinizde bir yerleri kanatacak olursa, eğer elinizden hiçbir şey gelmiyorsa dua edin bari. Sadece dua edin. Adam felç geçirmiş, çocuklardan biri özürlü. Büyük kız kocaya kaçmış. Büyük dedikse canım 16 yaşında daha. Kandırmışlar besbelli. O da bir umut, bir kurtuluş diye gitmiş, gitmez olaymış. Senesine varmadan kucağında bir çocukla geri gelmiş, nikah da yok. Ortanca kız okuyor, hem çalışıyor hem okuyor. Anasının bir tanesi. Kadın çırpınıyor, hiç olmazsa şu kızı okutabilsem diyor. Hep takdir teşekkür getiriyormuş. Ondan ufağı olan boya sandığı omuzunda sokaklara vurmuş. Tek ablam okusun ben sürünmeye razıyım diyor. İki küçük daha var. Biri okula başlamış, öteki seneye başlayacak. Ev kira. Üstelik kadın da hasta. İşte o da ötekiler gibi temizliğe gidiyor. İdrar yollarında iltihap varmış. Bir kere doktora görünmüş, gerisi yok. Hiç birine yetişemiyorum diyor. Yok, yok, yok. Torunum bir keresinde çok kötü oldu. Ateşlere yanıyor. Menenjit mi diyorlar? Nedir? Ondan korktum. ''Ne yaptıksa ateşi düşüremedik. Çocuk bayım bayım bayılıyor. Anasının iki gözü iki çeşme. Mevlam kimseleri çaresiz bırakmasın. Yukarıda ablam var, bir karı, bir koca. Ama görüşmeyiz hiç. Anca bayramdan bayrama. Yani sokakta görse beni görmezlikten gelir. Hani para falan isteriz diye. Gözü dar, kocası cimri, kendi ondan cimri. Ama ne dedim ben?'' Cenab-ı Mevlam kimseleri darda bırakmasın. Çaresiz gittim. Dedim abla, böyle böyle. Çocuk ölüyor, kapına düştük. Neyse para verdi, doktora yetiştirdik. İlaç falan bayağı masraf oldu. Geçti bir zaman, tabii veremedik. Şimdi nerede görse, Gülcan parayı getir diyor. Olsa getirmez miyim? O da senin bir evladın sayılır. Ne olur hayrına vermiş olsan? İşte böyle abi Çok ağrıma gidiyor yani. Seneler geçti, durumumuz düzelmedi. Bazen giriyom mutfağa, kapatıyorum kapıyı. Duvarda bir takvim var, kim bilir ne zamandan kalma. Takvimde gülümseyen bir kız var. Omuzunda bir sepet kiraz. Ben ona kirazlı kız diyorum. Başlıyom onunla konuşmaya. Derdimi döküyorum yani. Baya böyle bağıra çağıra. O hep gülümsüyor ya, içimi rahatlatıyor. Ağlıyorum. Söylemesi ayıp ve Beddua ediyorum. Sonunda beni bir gülme tutuyor. Değil mi ama? Yani deliler gibi. Bir gören olsa inanmayacaksın abi ama çok iyi geliyor. Ferahlıyorum yani. Kirazlı kızla ahbaplığı ilerlettin demek. Evet öyle. Çıkıyorum bakıyorum ki bizim adam yatakta. Dönmüş bana bakıyor. Gözleri yaşlı. O vaziyette. Hani dili de dönmüyor. Sade gözleriyle bana bir şey mi oldu diye soruyor. Öyle şaşkın şaşkın. Ağlamış. O sıra içimde felçli kocama karşı bir sevgi kabarıyor. Koşup boynuna sarılıyorum. İkimiz bir güzel ağlıyoruz. Sonra da kalkıp bir çay koyuyor Hem kendim içiyorum hem ona içiriyorum. Boşver geçer bunlar diyorum. Sen üzülme geçer. Allah büyük. Allah kerim. İkinci hikaye kısa. Ancak bu kadarı da fazla dedir Tancins'ten. Adam işsiz, memleketteki milyonla işsizden biri. Ne var bunda demeyin, İşte gitsin iş arasın, elbet kendine göre bir iş bulur demeyin. E, adam iş aramaya gidecek de cebinde yol parası yok. Evet yok, bir motorcu İsmail var, onun motosikleti var, onu beklerim. İsmail durumu biliyor alıyor beni terkisine öyle gidiyoruz, İş arıyorum işte, oraya bak, buraya sor, yok, yok. Tabii karnım acıkıyor, yarım ekmek helva falan yiyorum. Bol da su içiyorum üstüne. Su daha bir acıktırıyor insanı. Akşamın önü sıra iki elim yine yana düşüyor böyle. Hani çocuklar evde haber bekliyor. Kahır bu abi. Kahır işsiz adamın iş bulamadan akşam etmesi. Tükeniyorsun iyicene. Ne yapayım? Aman İsmail'i kaçırmayayım diye her zaman buluştuğumuz yol ağzına çöküp motoru gözlüyorum. Hani onu da kaçırsam yaya dönmek var. Günler böyle geçiyor işte. Kağıt topla bari, kola kutusu, boş şişe, plastik falan topla diyeceksin tabii diyorlardı ama bilmiyorlar ki kaç kere ameliyat oldum ben. İnşaattan düştüm. Nefes darlığı var. Nasıl dolaşayım sokaklarda? Nasıl taşıyayım o çuvalları? Şöyle hafif bir şey olsa, hani özürlü sayılırım ya, görende sağlam sanıyor. İçim çürümüş benim abi, içim geçmiş. Ben ne yapabilirim? Benim elimden kim tutar? Hısım akraba, benden beter. Konu komşu, Allah razı olsun onlar olmasaydı çoktan terk etmiştik dünyayı. Yarım ekmeği bölüşüyoruz ama Allah büyük, Allah kerim. Öyle değil mi abi? Umudu kesmemek lazım. Umudu kesmiş olsam evden çıkamam ki. Umut bizim ekmeğimiz. İşte şehrin ucundan, ortasına doğru her gün bir koşu tutturanlar, rızkının peşine düşenler bunlar. Kimi bir atölyede, aman beni işten atmasınlar diye ter dökerken, bakıyorsun atölye hepten kapanmış. Kimi gündelikçi, üç gün çalışır, beş gün boş gezer. Kimi kağıt toplar, kimi tezgah açar. Çoğunun yolu rüzgârlı pazardan geçer. Rüzgârlı pazar onları besler, büyütür, umutlarını yeşertir bir masal bahçesi gibi kucağa çakar. Ulan şurada bir köşeye ben de bir tezgah atsam diye hangisi düşünmemiştir ki? Tezgahlar açılır kapanır, hikayeler masala dönüşür, rüzgarlar eser, çocuklar doğar, eceli gelen ölür. Dünya nasıl desem abi hayat bilmiyorum. Vallahi aklı duruyor insan. Duran, buyur abi, sen melekleri görüyor musun öyle mi? Oğlan mahcup kızarıyor birden, gözlerini indiriyor. Ancak duyulur bir sesle, evet. Müthiş bir şey bu, inanılmaz ya, ha? öyle değil mi? Peki nasıllar, tarif edebilir misin? Cık, yapma, bir şeyler söyle, hadi anlat biraz. Sağıma soluma bakıyorum, kimseler bizi dinlemesin, işte bir sır açığa çıkacak. Bu çocuk nasıl bir çocuk ya Rabbi. Hadi be oğlum. Korkma kimseye söylemem. Neye benziyorlar? Kanatları var mı? Oğlanın üzerine bir durgunluk çöküyor. Sorma bana bunları der gibi sitemle bakıyor yüzüme. Meraktan çatlayacağım. Sormamak elde değil. Bak Duran. Şunca zamandır arkadaşız. Bir yanlışımı gördün mü? Neden saklıyorsun yani? Darılırım ama. Gözleri doldu. Neredeyse ağlayacak. Demek ki bir çocuk da olsa, insanın kendine ait, ta derinlerde sakladığı bir şeyini, yün ışığına çıkartması, itiraf etmesi, başkasıyla paylaşması ne kadar zor. Ama böylesi bir meselede geri durmak, soru sormamak ondan daha zor. Bekliyorum. Hadi anlat. Kanatları var mı? Yok. Kanat manat yok. Yahu adamı deli etme. Madem gördün, Nasıl anlatayım abi? Tarif edemem ki. Niye? Öyle işte. Peki ben sorayım, sen cevap ver. Olur. Mesela ağzı gözü var mı? Neye benziyor sence? Duran yekiniyor, bütün gücünü topluyor, meseleyi kökten halledecek bir edayla. Şimdi şöyle diyeyim abi. Görüyor ama gözü yok. Konuşuyor ama ağzı yok. Uçuyor ama kanadı yok. Gel de şaşırma. Amma da anlattın yani. Bilmeceye çevirdim be. Ee, bilmiyorum nasıl anlatayım ne diyeyim. Hiçbir şeye benzet.